gelmez. Yazan George Ponson Türkçesi ve radyo'ya uygulayan Nihal Akkaya. Yöneten Rıza Tüzün, efekt Korkmaz Çakar. Oynayanlar Joyce Dilek Üstün Türker, Simon Saltuk Kaplangı Kitty Gül Gülgün, Peter Ersan Uysal, Mrs. Palmer Alev Gürsak. Komiser Metin Çoban Steve Atacan Arseven Buyurun Mr. Simone Biraz önce arka tarafta dolaşan siz miydiniz? Hayır Joyce ben yarın üstündeki patikadan geldim. Ah doğrusu çok da. Biraz önce arka kapıyı açık buldum. Oysa dün akşam giderken orayı sıkı sıkı kapadığıma yemin edebilirim. Şu kitapların haline bakın. Dün akşam bunları masanın üstüne düzgünce yerleştirmiştim. Şimdi hepsi yerlere saçılmış. <gülüyor> ben demedim mi buraya hayaletler basmış diye? Bunlar hep onların işi. Ha aman aman. Ben hayaletten çok korkarım. Bu hafta içinde hep buradaydım Evin içini havalandırdım her yeri temizledim Ama yalnız gün ışığında iş gördüm Karanlık bastıktan sonra burada kalmaya korkuyorum Hiçbir para vardı beni burada alıkoyamaz O olan şeyden sonra Kim olsa burada kalmaya korkardı ee, Burayı satın alan hanım Yani Mrs. Palmer Ressamdı değil mi? O bir sanatçıdır Ressamlıkla sanatçılık ayrı ayrı şey Bilmez olur mu? Biliyorum Kendisini televizyonda gördüm Eski tabloların öykülerini ne güzel anlattıydı. Nasıl da her şeyi biliyor Şimdi onu etiyle kemiğiyle dipdiri karşımda göreceğimi düşündükçe heyecanlanıyorum Miss Palmer'ın geleceği yok galiba Ben gideyim artık Ziyaretine geldiğimi söylersin kendisine değil mi Joyce? Onun eski ahbaplarından mısınız? Diyelim ki eski hayranlarındanım Çünkü ben onun eserlerine hayranımdır Ya Biliyor musunuz? Buraya ilk geldiğim gün her şeyden çekiniyordum o şey olduğu zaman siz de buralardaydınız değil mi? Evet Olayı çok iyi hatırlıyorum Cinayete kurban giden kadını bir gün önce görmüştüm Babam da o günlerde buranın oluklarını onarıyordu Kadının hali tuhafına gitmiş Hiç iş yapmıyor Sadece evin içinde fır dönüyormuş Babam o gün onun bela arar gibi dolaştığını söylemişti Hadi Peter gel Aaa birisi geliyor ah, Belki de Mrs. Palmer'dır ha? Hayır hayır değil Gelenler kolyeler Joyce Joyce Aa, Simon sen de burada mıydın Merhaba Kitty nasılsın bakalım Merhaba sevgili Simon Mrs Palmer'ın gelip gelmediğini merak ettik Buraya kadar çıktık Allah yere de boş yere yorulmuş olmasın Ne yazık ki korktuğunuza uğradınız çünkü daha gelmemiş Sen onunla tanışıyor muydun Hayır Fakat komşu olacağımız için bir hoş geldiniz diyelim dedik He. Peter Güneş altında fazla sallanma artık gir içeri Peter burayı bir kere daha görmek için can atıyordu Oo, meğer aynı fikirde olan başkaları da varmış İşte Simon da burada Günaydın Simon Günaydın Peter Dün akşam Mehtap yoktu Ortalık kapkaranlıktı Aa, Şaka ediyor değil mi Mrs. Colby <gülüyor> İşte bunu bilmenin imkanı yok Biraz sonra bunları bir kağıda yazıp Azrail gibi haykırabilir Yemin ederim ki dün akşam burada ışık gördüm Ben gidip yukarı kata bir göz atacağım Hayır e, Yerlerin daha bu sebastiyle Her tarafı berbat etmeliyiz Yukarıya Mafiyata. hem randevumuza geç kalacağız. Aman ne olacak? Bekleyeversinler biraz. Hayat sigortası yaptırıyorum bizimun. Karım beynime inme nedeniyle korkuyor da. Ee, <gülüyor> i̇şin gücün alay etmek. Ben artık gideyim. Merhabalar efendim. Burası Brookalov'du değil mi? Evet efendim. Siz de Miss Farmers'ınız galiba. Tamam. <gülüyor> Fakat anlayamıyorum doğrusu Burada partimi veriyorum Bizi bağışlayın Mrs. Palmer Size komşuyuz biz Hoş geldiniz demek için uğradık da Öyle mi ne naziksiniz Bomboş bir eve girmek hiç de hoşuma gitmezdi doğrusu Hoş geldin Jane Oh Simon Seninle tekrar karşılaşmak ne kadar hoş Ama beni burada gördüğüne pek şaşmış görünmüyorsun Jane Tabii şaşırmam Emlak komisyoncusu evi değerlendirmek için Senin şöhretini ileri sürmüştü Burada olduğundan haberim var ee, siz de Mrs. Kolye olacaksınız mı? Evet Mrs. Palmer Ama bana sadece Kitty deyin daha iyi <gülüyor> Öyleyse siz de bana sadece Jane deyin Teşekkür ederim Jane Bavullarını içeri taşıyayım mı Jane? Çok naziksindir Simon teşekkür ederim Sizin eviniz uçurumun üst tarafındaki değil mi Kitty? <gülüyor> ona ev demek yerindeyse evet oh, Merhaba Hoş geldiniz Ben Peter Kolyeyim bunu size söylemek hiç hoş değil ama... ...korkarım ki bu evde tir tir titriyeceksiniz. <gülüyor> siz ona bakmayın Jane. Bazı evlere delice düşkünlük gösterir. Kısacası bazı evlere karşı... ...hem ihtirası hem kini vardır. <gülüyor> ne sevimli eşiniz var. Sizinle de tanıştığıma memnun oldum Mr. Colye. Ben de sizinle tanışmaktan şeref duydum Mrs. Palmer. Ve tabii siz de Joyce olacaksınız. Evet Mrs. Palmer. Çok çalışmış çok yorulmuş olmazsınız Joyce. Köşkün görünüşü bile değişmiş Çok güzel <gülüyor> Elimden geleni yaptım tamam mı <gülüyor> Yoruldun Simon teşekkür ederim Ne tuhaf Ben sizin birbirinizi tanıdığınızı bilmiyordum Biz çok eskiden biri tanışırız Kitty Otursanız. Burası tam bana göre bir yer olmalı Manzara harikulade Burada akşam çok erken bastırır Uçurumda akşam güneşinin yolunu keser Ya o halde kendimi erken kalkmaya alıştırmalıyım Ama korkarım ki rüzgar sağ taraftan esmeye başlayınca Benim piyanonun sesi olduğu gibi kulaklarınızı dolduracaktır Rüzgara hasredim ve müziği severim Jane bizler burada tam bir anlaşma içinde yaşarız Çok yakın otururuz ama çalışırken birbirimizi hiç rahatsız etmiyoruz oh, Ne güzel çoktan beri mi buradasın Simon Beş yıldır buraya gelir giderim yazlarımı burada geçiririm Son kitabını çok ama çok beğendim. Hani 8. Harry'nin hayatından esinlenerek yazdığını. Sahi mi? Halbuki onun içinde lüzumsuz, boş... ...insana hayal kırıklığına uğratan şeyler olduğunu... ...söylüyor kendisi. Ne lüzumsuz, ne boş, ne hayal kırıklığı bir şey görmedim ben. Harry'nin evlendiği kadınların... ...başını kestirmesi... ...insana hayal kırıklığına uğratmıyor mu? <gülüyor> ya sizler ne zamandan beri buradasınız... ...Mr. ve Mrs. Colley? E, üç yıldır buradayız. Peter bu taraflı. Londra'daydık hı hı. O 5'te yapabilsin diye sonradan buraya geldik Ya bu evi hep sevmişimdir Ama <gülüyor> özür dilerim <gülüyor> İnşallah burayı satın aldığım için Bana çok kızmamışsınızdır Mr. Golly'e Hayır hayır <gülüyor> ya. Ya, ya. E, Yalnız çok ünlü bir kimseyle komşu olmaktan heyecanlandık Sanatçı olmanız bizi aptallaştırdı Of bilseniz ben ne beceriksizimdir Elimden hiçbir şey gelmiyor. Öyle söylemeyin Herkesin elinden gelen bir şeyler vardır Öyle mi dersiniz Böyle düşündüğünüz için teşekkür ederim Jay Hadi karıcığım artık giderim Mrs Palmer daha yeni geldi Herhalde evine yerleşmek ister <gülüyor> evet. ha, Aklıma gelmişken sorayım Komisyoncu ev hakkında size bir şeyler söyledi mi Peter hadi yürü Hoşçakalın Jay <gülüyor> Güle güle Kitty Hadi Peter Bir dakika Kitty geliyorum Ne diyordum ha, Komisyoncu bu evin hikayesini anlattı mıydı Mesela... Evet evet Onarılıp zamanın ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiş Gerçekten ne güzel olmuş Onlara evin eski sahibi yaptırmıştı Dekoratördü kendisi Adım Mrs. Clyde'dı Hadi Peter Geliyorum geliyorum Bakın haber vereyim Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa ya da korkarsanız size ben Aha, Korkacağımı hiç zannetmiyorum Geldiğiniz için teşekkür ederim Bir şey değil Hoşça kalın Mrs. Pau <Gülüyor> Eee Merhaba Tee Seni tekrar gördüğüme çok sevindim gerçi ama Daha önceleri büyük bir kayba uğradığımı da itiraf etmek zorundayım Gene bu konuya dönmeyelim Simon Hayır olmaz Bu konuya bir kere olsun dönmeliyiz Şimdi konuşursak bir daha bu konuyu hiç açmayız Evet ama konuşulacak bir şey yok ki Ben David ile tanışmıştım Onu dünyanın en önemli insanı olarak görmeye başlamıştım Senin bundan bu derece yaralanacağını bilmiyordum o zaman biraz duygusuzluk ettiğimi zannediyorum Duygusuzluk değil de pek acele hareket ettin Ceyhan Sonra David öldüğü zaman sana yazmış Beni çağırmanın rica et Kimseyi hatta seni bile görecek halde değildim Beni anlıyorsun değil mi? Evet sevgili Ceyhan anlıyorum Şimdi söyle bakayım bu zamana kadar nerelerdeydin neler yapıyordun <gülüyor> Yalnızla yeniden alıştım Tekrar çalışma hayatına döndüm Başımı geriye çevirip geçmişe bakacağıma Karşıma koyduğum tuvallere bakıyorum <gülüyor> Çok akıllı olduğunu bilirim Ee, Akşam yemini benimle yersen Durumumuz daha kolaylaşır diye düşünüyorum Ne dersin Bu akşam evden çıkamam Simon İnsan arasına karışmadan önce evime yerleşmek istiyorum Güzel Demek daha sonra davet edersem kabul edeceksin Elbette Ben yabancı bir insan değilim ki Ama çalışma her şeyden önce gelir Çok güzel Demek sendeki yaşama alevi sönmemiş Buna memnun oldum ee, Ben artık gideyim Belki yarın gene gelirim Yani eğer çalışmıyorsan Yaşıyor mu Joyce? Evet mi Palmer Şuna bir bakar mısınız? Bunu arka bahçede buldum Böyle şeylerden hiç hoşlanmam Onun için bunun benim olmadığını söylemeliyim Ne o? Esans şişesi hmm, Bana zararsız bir şey gibi görünüyor Boş değil mi? Evet ama oraya nasıl gelmiş? Nereden gelmiş? <gülüyor> ben ne bileyim O da doğru ya Aa, Joyce ben galiba anahtarımı kaybetmişim Belki de Londra'daki evde unuttum Komisyoncudan başka bir anahtar alıncaya kadar bana senin anahtarlarını verir misin? Aa tabi veririm İyi ki geldiğiniz zaman buradaymışım Yoksa kapıda kalacakmışsınız <gülüyor> Gerçekten öyle Hangi yatak odasını kullanmak isterdiniz mi spa mı? Galiba penceresi ırmağa bakanı tercih edeceğim Joyce Aa aklımdayken sorayım Mrs. Clyde'ın yanında da çalışmış mıydın? Yani burada öldürülen kadının adı Clyde'tı değil mi? Aa ben sizin bu olayı bilmediğinizi sanıyordum Bilmez olur muyum komisyoncu bana her şeyi anlattı O zamandan beri köşke müşteri bulunamadığını da söyledi Bana kalırsa o işi buradan gelip geçen biri yapmış olmalı hmm. Herhalde adam onu soymak için girmişti Kadın telefona sarılınca hmm. onu öldürmek zorunda kaldı Santral kadıncağızın çığlığını işitmiş yalnız Hemen polise haber vermiş hmm. ama polis yetişinceye kadar ölmüş zavallı Başına bir şeyle vurulmuş <Gülüyor> Tam adı Maggie Claythorne'du Aman bunu sözünü etmek istemiyorum Tüylerim diken diken oluyor Ama Peter Colley de bu olaydan söz etmek için can atıyor Neyse neyse bunları sonra konuşuruz Sen bavulu yukarıya çıkar Ben de burada ufak tefiyi yerleştireyim Müthiş bir darbe oldu Mrs. Palmer Müfettiş bana kalmamı Yardıma ihtiyacınız olup olmadığını Sormamı tembih etti Herhalde bu olay planlarınızda Bir değişiklik yapmanıza sebep olmamış duruma Planlarım mı? Şu anda hiçbir şey düşünecek halde değilim Hala sersem gibiyim bay komiser O ölünün kim olduğu anlaşıldı mı? Korkarım ki hayır Mrs. Palmer Yabancıya benziyor Burada tanıyan çıkmadı. Ceplerinde de hiçbir şey bulunmadı. Onu öldüren işini iyi görmüş. Kıyafeti de bir acay. Arkasında kırmızı bir kazak, başında Amerikan gemici kepi var. Siz onu gördünüz değil mi? dolabın ee, arkasından düşerken şöyle bir görmüştüm. Deşetimden daha fazla bakamadım. Daha önce ona bir yerde rastlamadığınızdan emin misiniz? O o, o yüzü tanımadığımdan tamamiyle eminim. Belki köyde bir tanıyan çıkar. Şimdi biz o ocak demiriyle bastonu inceleyeceğiz Üstlerinde yalnız katilin parmak izleri olmalıdır Şimdilik katili yakalamak için acele etmiyoruz Çünkü ürkütüp kaçırmamız ihtimali var Bizi bu eve getiren ilk işin bu olmadığını biliyorsunuz tabi Biliyorum Daha önce olanları işittim O gün buraya ilk olarak ben gelmiştim Kadıncağız benim kollarımda öldü Cinayeti aydınlatmaya yarayacak bir tek iz bile bulamadık Kadın sadece bir kelime fısıldayabildi. Ya, ne dediydi? Yani söylediği kelimenin ne demek olduğunu keşfetmekte de mümkün olmadı ya. Zaten doğru anladığımdan da şüpheliyim. Bana P gibi bir şey söylediydi galiba. Pet mi? Aa acaba bu bir insan adı mıydı? Ya, biz de öyle tahmin etmiştik. Fakat onun tanıdıklar arasında Pedi diye bir ne rastlayamadık. Evet. İnsan ancak çok yakından tanıdığı, çok sevdiği bir dostunu böyle kısaltılmış bir adla çağırabilir. Hı hı. Hiç de bir katil adına benzemiyor. Bay komiser, Mrs. Clark bu genç adamın aynı şekilde öldürüldüklerine dikkat ettiniz mi? Sakın iki cinayet arasında bir bağ olmasın. Bunu bilemem Mrs. Palmer. Şimdilik kimse bilemez ve bir şey söyleyemez. Herhalde müfettiş bu ihtimal üstünde de duracaktı Tabii tabii Ben burada sizin rahatınızla ilgilenmek için kaldım Ve benim halimde şüpheli bir şey bulunup bulunmadığını anlamak için kaldınız değil mi Bay Konuza? Hayır Mrs. Palmer katliyen Gelir gelmez bir cinayetle karşılaştınız Bu sizi çok sarsmış olmalı Neden otele gidip orada kalmıyorsunuz? Tavsiyenize teşekkür ederim fakat gitmek istemiyorum. Nasıl isterseniz. Ee, bir şey lazım olursa bize telefon edebilirsiniz. Kalielerin evinin önüne de bir adamımızı bıraktık. Eve dönmelerini bekliyor. Onlar var, Mr. Simon var. Herhalde size yardımdan kaçınmayacaklardır. Zannederim, zannederim. Ah, az daha unutuyordum Mrs. Palmer. Londra'dan ne zaman ayrıldınızdı? Oradan doğru buraya mı gelmiştiniz? Evet, doğru buraya geldim. Ah, pardon. Bir gece tevis dökte kaldım. Ha. Hangi otelde kaldınız Dufakın otelinde Ve deftere Jane Henderson adını yazdırdınız Evet bu annemin kızlık adıdır Gürültü patırda çıkmasın diye kendi adımı vermedim ama siz bunu nereden biliyorsunuz? Otelin sahibi gene de sizi tanımış Deistokta önüne gelene sizin otelinde kaldığınızı söyleyerek övünüp duruyormuş Allah Allah oraya gece yarısı geldim hemen yatıp uyudum da Biraz gayret etseydiniz doğruca buraya gelebilirdiniz Mrs Palmer e, Tabii çok yorulmuştum Buranın hazırlanıp hazırlanmadığını da bilmiyordum Aa, Merhaba Joyce nasılsın bakalım Biraz düzeldin mi? Eh midemin ağrısı biraz hafifledi ama nezlem daha da şiddetlendi Ben artık gidiyorum mısız Baner Size çok minnettarım Bay Komiser Ödevimiz efendim Aa, Bakın aklıma ne geldi Bu delikanlının buraya nasıl geldiğini tahmin edebildiniz mi? Her zamanki usulümüzde Önce istasyonda soruşturma yaptık Delikanlının bugünlerde gelen trenlerden inip inmediğini öğrenmeye çalıştık Evet Ve Buraya geleli çok olmamış Yani dün mü gelmiş? Dün akşam gelmiş olacak Galiba kapıda biri var Aa, e Evet galiba e Kim var orada Buyurun evet. Aklınızı bilirim Acaba burası Buruk Hanno denen köşkü Evet aradığınız yer burası <gülüyor> Mükemmel bir arkadaşımı arıyordum da Adı Tek Börme Özür dilerim fakat galiba yanıldınız Burada bu adı taşıyan hiç kimse yok Nasıl olur kendisine lazım mektupta Burada olduğunu yazıyordu. Hatta beni de buraya davet ediyorum O mektubu ne zaman almıştınız delikanlı 15 gün kadar oldu galiba Tekle ben hava kuvvetlerinde aynı filodaydık O 6 ay önce hava kuvvetlerinden ayrıldı Ve sivil işlerde çalışmak için buralara geldiydi Çok tuhaf Fikri değiştirdiğini bana neden yazmadı acaba ya, İçeriye girmez misiniz Mr Adım Steele. Steve Taylor Buyurun, buyurun böyle buyurun <gülüyor> yani, Hava kuvvetlerinde asıl subayı Yanınızda arkadaşınızın bir resmi var mı Mr Taylor Hayır yok neden bende tedir resmi olup olmadığını soruyorsunuz Bu hanım Mrs. Palmer'dır Evet ama sorduğum şeye Burası çıkıyor. Mrs. Palmer'ın evidir Ben polis komiseri Hale Tatsız bir olay meydana geldiği için Burada bulunuyorum Bugün burada genç bir adamın ölüsü bulundu Hı? ...buralarda kimsenin tanımadığı genç bir adam... ...onun Ted olduğunu mu sanıyorsunuz? Hayır hayır... ...ben o olmadığından eminim... ...Ted dünyanın en sağlıklı... Bulunan delikanlı kendi eceliyle ölmemiş... ...öldürülmüş... Ne? Öldürülmüş mü? Evet... ...cesedi şu dolabın arkasında bulundu... ...onun buralarda ne aradığını ve kim olduğunu öğrenemedik... ...Bence onun Ted olmadığı muhakkak... ...Ted kendini kolay kolay öldürtecek ha... Hmm? <gülüyor> ...her neyse... Sözünü ektiğiniz ceset nerede Köye götürüldü Onu mutlaka görmeliyim Ama bir türlü anlayamıyorum Madem burası sizin evinizdi Ted neden burada oturduğunu iddia ediyordu Bunu bilemem Burası bir yıldır boş duruyormuş Ben son zamanlarda satın aldım Bu sabahta yerleşip oturmak için evime geldim Mektubunda Buruk Harlow diye yazdığından eminim İşte mektup da burada Bakın Gelip birkaç gün burada kalmamı yazıyor O mektuba bir göz atabilirim. Elbette buyurun Evet, Brook Hollow adı açıkça yazılmış Acaba cesedi görebilir miyim? Beni oraya götürür müsünüz? Araya götürürüm Bizim istediğimiz de cesedin teşhis edilmesi zaten Buyurun, buyurun gidelim <gülüyor> İnşallah o sizin arkadaşınız değildir Mr. Taylor <gülüyor> Zaten tahmin etmiyorum Ama iyi dileklerinize teşekkür ederim Mrs. Palmer Alasmalı <gülüyor> Güle güle İyi akşamlar Mrs. Palmer ee, Yeni bir şey çıkarsa size hemen telefon eder haber veririm. <gülüyor> teşekkür ederim Bay Komiser Siz de küçük hanım. Güle güle efendim Ne hoş adam değil mi Mrs Palmer İnşallah ölen onun arkadaşı değildir Benim dileğim de bu Joyce Oh Simon sen miydin Gel şöyle Rahatın yolunda mı diye bakmaya geldim Hiçbir şey düşünmeye vakit bulamadım oh, Yorgunluktan neredeyse yere yıkılacağım Bir şeyler istek iyi olur galiba Ben sana hazırlayayım Polisten fazla bir şey öğrenemedim Pek ağzı sıkı davranıyorlar Onlar da henüz bir şey bilmiyorlar da ondan Yalnız genç bir Amerikalı geldi Bir arkadaşını arıyormuş Cesedin arkadaşına ait olup olmadığını anlamak için köye gitti Jane Hı? Bu akşam burada kalamazsın Kalacağım şimdi Jane... Hayırsın boşuna ısrar etme Zaten bir yere gidersem kaçıp ortadan kaybolmak istediğime hükmederler Burası benim evim Seni anlıyorum sen şimdi bunlara bırakıp benim de yemek yemeye karar versen daha iyi olur Oh evet Senin de yemek yiyeceğim ah, Bir yere mi gidiyordunuz Biz de size geliyorduk <gülüyor> Aa, Simon da buradaymış Buna çok memnun oldum Simon Jane, olup biteni biraz önce öğrendik Çok üzüldük Kim bilir ne kadar korkmuşsunuzdur <gülüyor> Şu dolabın arkasından mı çıktı ha, ee, Kapat bu konuyu Jane zaten yeteri kadar korku ve üzüntü geçirmiş Ama bu sabah biz buradayken Cesedin orada durduğunu aklına alıyorum. Dün akşam burada ışık gördüğümü söylemedin miydi san? Işık mı görmüştünüz Evet saat bir sularıydı sanıyorum O sırada pek şüphelenmedim Daha doğrusu sizin geldiğinizi zannettim Bana kalırsa bunu polise söylesek iyi olur Polis de aklıma geldi Sizin evin önünde de bir polis bekletildiğini öğrendim Sahi Hı -hı. Herhalde cesedi teşhis etmemiz için bizi bekliyorlar Peter sen susacak mısın İsterseniz gelip bu gece yanınızda kalalım ben böyle şeylere metelik ben. Teşekkür ederim. Fakat rahatsız olmanıza lüzum görmüyorum. <gülüyor> Madem istemiyorsunuz, biz de gidelim bari. Hadi yürü piyeto. İyi geceler Jay İyi geceler Simon. İyi geceler. İyi geceler, İyi geceler çocuklar. Saat sekizde gelip seni alırım. Aa, az daha unutuyordum. İtihatlı olmanın daha doğru buluyorum. Onun için sana şunu getirdim oh, Bir tabanca Evet evet, evet. Bunu hiç yanından ayırma bana istiyorum Dolu mu? Elbette dolu boş olursa ne işe yara ee, Şu konsolun ikinci çekmecesi boş mu? Hı -hı, boş İyi öyle sonra koyalım Şimdi içim rahat etti Artık gönül rahatlığıyla gidebilirim Şimdilik hoşçakal Sevgi Güle güle Aa ben senin gittiğini sanmıştım Joyce Geç olduğu için nasıl olsa babam gelip Beni alır diye bulaşır da yıkayım dedim Alo Evet efendim Madem burada Polis sizi arıyor Miss Palmer Ver bakayım Joyce Alo Öyle mi Demek cesedi teşhis etti A Onu da mı öğrendiniz ama neden Haklısınız haklısınız Ama ben onun anlattıklarına inanmıştım Pekala Haber verdiğiniz için teşekkür ederim <gülüyor> Güle güle efendim Ölen adam Amerikalı'nın arkadaşıymış <gülüyor> Ah ne felaket Adam şimdi ne yapacak Ortalıkta dolaşıp bir şeyler keşfetmeye çalışacak sanırım Ya, ya da bir takım kimseleri Babam gelmedi ben gidiyorum Yani sabah erkenden gelirim İyi geceler misiniz Pamir. İyi geceler Joyce Kim var orda? <gülüyor> <gülüyor> Ay siz miydiniz, Mister Taylor? Galiba sizi korkuttum. Özür dilerim. Yok yok zarar yok. Sizinle... Sizinle bir dakika konuşabilir miyim? Tabii tabii buyurun. Teşekkür ederim. Ee, ölenin arkadaşınız olmasına çok üzüldüm. Aa demek öğrendiniz. <gülüyor> evet komiser telefon edip haber verdi. Her, herhalde çok sarsılmışsınızdır Hem de nasıl Hala inanamıyorum Şu anda bütün istediğim onu öbür dünyaya yollayanın yakasına yapışmak Ama ben sizinle bunları konuşmak için gelmemiştim Buraya geldiğiniz zaman size yabancı gelen bir kimseye rastlayıp rastlamadığınızı sormaya geldim <gülüyor> Eşin doğrusuna bakarsanız yabancı olan benim Burada tek tanıdığım Mr. Simondur O halde siz boşuna rahatsız ettim Artık yola koyulsam iyi olur Nereye gideceksiniz? Komiser bir iki gün buralardan ayrılmamamız söyledi Gidip yatacak bir yer bulayım Risk için teşekkürler Aa, bakın, bakın ne diyeceğim Arka tarafta bir stüdyom var Size orada bir yatak hazırlayabilirim bu saatte nerede yer arayacaksınız Siz rahatsız etmekten çekilir Hiç rahatsız etmezsiniz Doğruyu söylemek gerekirse bu son olaydan sonra Evde birinin bulunması beni memnun eder Gerçi i̇yi. iyi bir uykuya ihtiyacım var Ama uyuyabileceğimi de hiç sanmıyorum Uyursunuz uyursunuz Yalnız bir şey var ben yemeğe davetliyim Bununla beraber size yiyecek bir şeyler bulurum Yemeğinizi yer yemez yatar uyursunuz Çok iyi kalpisiniz müspel mi Saçmalamayın Bugün başınızdan geçenlerden sonra bir de yatacak yer aramaya çıkmanıza müsaade edemem Ama benim nasıl adam olduğunu bilmiyorsunuz Aa, Nasıl bilmem Bindiğiniz saman arabasının sahibini bile bulmuşlar O da sizin nereden alıp buraya ne zaman getirdiğini anlatmış hep Vay hmm, vay vay Demek hakkımda tahkikat yapılmış Vay canına ne de çabuk E şimdi ben gidip size bir yastıkla bir battaniye bulayım Merhaba komiserim girseniz. Acaba Mrs Palmer ile görüşebilir miyim? Çok meşgul ama sanırım sizin hatırınız için ee, Onlar çok önemli bir şey için Görüşmeye geldiğimi söyleyin yeter Hay hay efendim Joyce ver mektupları ben götürürüm ee, Onu Ocak Demiriyle ile mi öldürmüşler? Ee, belki de ee, Ama Eğer öyleyse hiç şaşmayayım. Ah ne fena Ama ya o şişe? Esans şişesi. Hani arka tarafta bulmuştuk. Üstünde parmak izi bulundu mu? Hem de birçok. Ya. Peki kimin izleriymiş? Senin parmak izlerin ha, Coys. Ha, hayır. Bu bir tesadüf olmaz. <gülüyor> Herhalde. Senin gözlüğün ne oldu Coys? Gözlüksüz okumaya çalışıyorum. Yasakların. Hepsi de bukle bukle tepene doğru yükselmiş. Galiba kendine çeki düzen vermeye niyet ettin he? Yasak değil, değil mi? <gülüyor> Neden yasak olsun? Hem böyle daha güzel olmuşsun. Hele hele anlayalım bakalım bunların nedenini. Aa, hiçbir nedeni yok. Hem... Aa, günaydın Bay Comser. Günaydın Mrs. Palmer. Ee, Şu getirmiş. getirmiştim. Bari üstlerinde bir şey bulabildiniz mi? Cinayet aletinin bu ocak demiri olmasından şüphe ediliyor. Bastonun üstünde hiç parmak izi yok. Ee, bir şey daha var Mrs. Palmer. Bu sabah gelen mektuplarınıza bir bakabilir miyim? Hay hay ama mektuplara neden bakacaksınız Sadece postacının bir şey hatırlaması yüzünde Size getirdiği mektuplardan biri Burada öldürülen Ted Bornham adına yazılmış e Postacı önce dikkat etmemiş Sonradan aklına gelmiş Hemen bana haber verdi Henüz mektuplarıma bakmaya fırsat bulamamıştım Gidip getirin Joyce Postacıdan mektupları kim almıştı Mr. Simon getirdi hmm, Tamam postacı da böyle söylemişti Bunların arasında öyle bir mektup yok Sizin postacı söylediğinden emin miymiş acaba Belki yanlışlıkla başka bir isim okumuş Ben geldiğim zaman mektupları içeriye Mr. Taylor götürdü Belki bir yerde düşürmüştür oh, O zaman mektup evin içindedir Mr. Taylor'a sorarız Jones Mr. Taylor'a hemen buraya gelmesini söyler misin Söyleyeyim efendim Bu bayın size yardımı oluyor mu Mrs. Palmer Hmm. Oh, hem de pek çok bana modellik yapıyor Bir yere gitmediğini burada sizin gözünüzün önünde kaldığına memnun oldum Şimdiye kadar söylediklerinin aksine bir şey söyledi veya böyle bir hareket yaptı mı o? Hayır şüphe edilecek bir tarafı mı var? Hayır ordudan sicil kayıtlarını getirttik anlattıkları tamamen doğru Demek onun hakkında esaslı tahkikat <gülüyor> yaptınız Mecburduk Mrs. Palmer bir cinayet işlenmiş tabii, durum tabii. esrarlı Müfettiş bu günlerde sizin yardımınızı istemekten söz ediyordu Tabii bunu kimseye söylemezsiniz değil mi? A, tabii tabii Sus, Susun artık biri geliyor Mektup istemiştiniz ama size verdiklerimden başka mektup yoktur. Ha, gidip bir de Mr. Simon'a sormak daha iyi olacak. Ha, Taylor, arkadaşınızın pek çok tanıdığı olduğunu söylemiştiniz değil mi? Ünlü kimselerle arkadaşlık etmekten hoşlandığını söylediğinizi de hatırlıyorum. Burada bulunanlar arasında Mr. Simon tanınmış bir yazardır. Mrs. Kitty Collier ünlü bir modeldir ve sık sık televizyonda görünür. Kocası Peter Collier bir bestecidir. Mrs. Palmer da çok tanınmış bir sanatçı. Arkadaşınız bunlardan birinin olsun tanısaydı size onlardan öğünerek söz ederdi, değil mi? Tanısaydı muhakkak sözüne ederdi komiserim. Ay, sinirlerimin bozuk olduğu yetmezmiş gibi başıma şimdi bu mektup meselesi çıktı. Komiser ben demiş be ediyor sizce? Hayır, Sifu hiç sanma. Zaten bunun akıl alır tarafı yok. O benim en iyi arkadaşımdı. Bütün istediğim onu öldüreni yakalamak Ama ne yapsanız hiçbir şey onu geri getiremez Söyleyeceğim şey için beni bağışlar mısınız mı? Ne söyleyeceksiniz? Bu olanlar beni yıktı harabetti. etti Siz bana çok iyi davrandınız Muhakkak ona da iyi davranmışsınızdır Çok şanslı bir çocuktu Sizin gibi bir kadına yaklaşmak asım sanacak bir şey değil <Gülüyor> <Gülüyor> Galiba içki başınıza vurdu Siti Bana istediğim gibi konuşmak gücünü verdi Ben askerim ama vurdum duymaz bir insan değilim Çok duyguluyumdur Dünya yüzünde sizin gibi bir insan az bulunacağını hissediyorum. Böyle konuşmayı sistem. Peki Peki konuşmayayım İzin verirsiniz ben öyle yemeğinde bulunamayacağım Kolyeleri yemeğe davetleyeyim Nasıl isterseniz Siti Öyleyse şimdi hoşçakalın Gire Oh oh çok şükür buradaymışsın Cey Sana bir şey söyleyeyim mi Şu adamı hiç gözüm tutmuyor <gülüyor> Simon öyle tuhafsın hayır, ki Hayır hiç tuhaf değilim İçimdeki bir duygu bana bu adamdan bir bela geleceğini söylüyor Bütün istediğim onun pılısını pırtısını toplayıp Bir an önce buradan gitmesi Simon sakın kıskançlıktan mantığını kaybetmiş olmuyorsun Allah cezasını versin Galiba haklısın ama gerçeklerden de kaçmayalım Jane Sana yeniden aşık olduğumu saklamama lüzum yok Bırak bunları şimdi Bu derece duygusal davranmaya kalkarsan Seni bir daha eve almayacağım Aa. Beni dinle Yarın akşam burada bir parti vermeyi düşünüyorum Gelirsin değil mi? Güzel ben partileri severim Bunu iyi düşündüm Ne yapayım evin biraz neşelenmeye ihtiyacı var Öyleyse yarın akşama kadar seni bir daha rahatsız et Aa, Beni hiçbir zaman rahatsız etmiyorsun sen tıpkı çekingen yaşlı bir amcaya benziyorsun. Ha? Nasıl? Ne dedin ne dedin? <gülüyor> ne canım. Şaka ettim şaka. Aa. <gülüyor> Gitti. Mütevic yaptın mı siz Çok teşekkür ederim Joyce. Ver onları bana. Aa, bu markalı erkek mendili buraya nereden karışmış? Yukarıda sizin çamaşırlarınızın arasında buldum. Neden sordunuz? Hiç, hiç sadece sadece onu kaybetmiştim de. Galiba yağmur geliyor. Eğer gitmem gerektiğini ima etmek istiyorsan anlamaya niyetli değilim. Hayır hayır. Hiçbir şey ima etmiyorum. Yanımda konuşacak bir kimse bulunmasından memnunum. Dün akşamki patırdıktan sonra başım öyle... Cine, Hı. çok sıkıntılı bir halin var. Ne oluyorsun? Buraya daha fazla tahammül edemeyeceğimi anladım. Gitmeye karar verdim. Ha? Hiç olmazsa bir süre başımı dinlemek istiyorum. Yo, ben senin bu kadar çabuk yılıp kaçacağını sanmamıştım. Üstelik cinayet işte eski hızını kaybetmiştim. Belki öyledir. Ama kendime eserime veremiyorum, çalışamıyorum. Onun havasına giremiyorum. Bu da sinirlerimi bozuyor. Anlıyorum. Peki ne zaman gidiyorsun? Sanırım yarın Oturup beklemenin manası yok Nereye gideceksin? Niyetim İtalya'ya gitmek oh, Bir sigara içmek iyi gelecek galiba Ay, Acaba kibrit nerede? Şu sigaramı yakar mısın? Aa, bak şurada bir çakmak var Bu çakmak senin misin? Hı, hayır Herhalde biri o... Ne var? Ne oluyorsun? Ha, hiç, hiç. Ne, var, ne var? Bana da söyle Ver o çakmağı bakayım Üstünde TB markası var yani Ted Berham. Neden bu çakmağın üstüne onun markası bulunuyor Ne Allah'ın cezası oh. Bu burada ne arıyor Bilmem bilmiyorum Bunu buraya kim bırakmış Bana kalırsa bile bile bırakılmış olmalı Jane boğuşma gitmedi Senin burada bir saat bile yalnız bıraktığını doğru bulmuyorum Steve stüdyoda yatıyor Yukarı katta telefon da var oh, Simon, Simon kusuruma bakma ama başım çok ağrıyor Korkarım gitmen gerekecek Çok inatçısın Jane gidiyor gidiyorum şey, O, o çatma alabilir miyim <gülüyor> Tabi tabii. Gitmeden önce seni görebilir miyim ee, Pek gerekli sanmıyorum Güle güle ve Allah'a ısmarladık Simon İyi geceler Ve iyi tatiller Onu tanıyordunuz Onu neden öldürdünüz Miss Neden öldürdünüz onu hayır, hayır onu ben öldürmedim Neden öldüreyim Onu tanımıyordum bile Tanıyordunuz Tanımasaydınız beni görünce tet diye bağırmazdınız Halbette bağırırdım O kırmızı su eter, o grünç kepi görünce Tabi öyle bağıracaktım Peki ya o mektup Miss Spelmer Onun adına yazılmış mektubu size getirdiğimi Siz de biliyorsunuz Neden onu komisere vermediniz Ben ben mektup falan bilmiyorum Eğer onu benim öldürdüğümü sanıyorsanız hemen telefon edip polis çağırın Bunların hepsini anlatın Peki ama bunu neden yapayım? Cinayeti işleyeni kendi bulmak istediğimi unuttunuz mu? Bütün istediğim onun öcünü kendi elimle almak İşi polis havale etmekle sizin işin içinden sıyrılmanızı kolaylaştırmış olmaz mıyım? O halde ne yapmak istiyorsunuz? Şimdilik yerinizden kımıldamayın Olduğunuz yerde oturun ve gerçeği anlatın Doğrusu çok gülünç Katinin ben olduğumu mu sanıyorsunuz? Ona her gün biraz daha inandım. Şimdi kesin olarak emin olmak istiyorum. İyi ama onu tanımadım size söylemiştim. Ya! Onu tanıyordunuz. Hem de gayet yakından tanıyordunuz. Ben diniyi Steve. Onu öldürenler şiddetle nefret ettiğiniz için size kabaat bulmuyorum. Ama aradığınız ben değilim. Yemin ederim ki onu ben öldürmedim. İyi oynuyorsunuz Miss Palmer. Sakin çekingen kendi halinde Kendini sanatına vermiş kadın rolünü Çok güzel oynadınız Ama bu Allah vergisi istidadınızı boşuna ziyan ediyorsunuz Sizi çok iyi tanıdım artık Artık bu kadarına dayanamam Ne isterseniz inanın ne isterseniz onu yapın Ben odama çıkıyorum Oturun oturduğunuz yerde Ben size izin verinceye kadar bir yere gidemezsiniz Bunları bana mı söylüyorsunuz Bir sözümle durumun aleyhinize döneceğini unutuyorsunuz galiba Siz de buna inanıyorsunuz öyle mi siz tehdit ettiğinizde gerileyeceğimi sanıyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Benim burada kalmamı istemenizin bir nedeni de bu konuda bir şey bilip bilmediğimi anlamak isteydiyim miydim Sipahımur? Ben bunu anlamadım mı sanıyorsunuz? Bir şeyler biliyorsan bildiklerim nelerdi? Bundan başka elimde bir delil olup olmadığını da öğrenmek istiyordunuz. Delil mi? Yanlış anlamadınız. Ted'i gerçekten tanıdığıma dair bir delilim olup olmadığını merak ediyordunuz oh, Elinize ne gibi bir delil olabilirdi Ortada hiçbir şey yoktu ki sizde delil bulunsun Yok muydu hmm. Peki ya mektuplar Ted'in bana sizden söz ettiği mektuplar Size benden söz edemezdi Çünkü beni tanımıyordu Ama yazdı İşte mektuplar <gülüyor> Hem de çok ilgi çekici mektuplar Sizin üstünüze bilinenden apayrı bir ışık serpiyor <gülüyor> Göreyim o mektupları Elinize vermen ama size onlardan bazı satırlar okuyabilirim Size bir koktel partide rastladığından söz etmekte başlıyoruz Peki bu mektupları neden sakladınız? Neden ortaya çıkarmadınız? Ne zamana kadar rol oynayacağınızı merak ettim Sinirleriniz çok sağlı Ama son günlerde gevşemeye başladı Size tuzaklar kurdum Önünüze bazı şeyler çıkarmaya başladım Mektup, mendil, çakmak Oyunuma daha da devam edebilirdim Çok şükür ki bu oyundan çabuk bıktınız Ne? Ee? <gülüyor> Artık konuşacak mısınız Pekala Size bütün gerçeği anlatacağım Onunla sekiz on ay kadar önce tanışmıştık Birkaç dakika konuştuk Hepsi bu kadar Birkaç gün sonra bana telefon edince çok şaştım Beni tekrar görmek için izin istiyordu Kocamı tanıdığını söylüyordu O kocanızı tanımazdı Neden böyle bir şey söylemiş olsun Ona kalırsa beni kocamın adından yararlanarak istediği yola sürüklemek istiyordu Evet sonra Birkaç gün sonra çiçekler gönderdi Beni akşam yemeğine davet etti Önce bir iki kere görüştük Ona Londra dışında bir villa satın almak istediğimi söylemiştim O da bana burayı tavsiye etti Bundan bana hiç söz etmemiş. Olabilir Buri'yi nereden öğrendiğini bilmiyorum Sormakta aklıma gelmedi tabi Fakat buraya geldim ve villaya aşık oldum Satın almaya karar verdiğimi söyleyince o da çok sevindi Devam edin Gün geçtikçe onu tanımaya başlamıştım Bana uygun bir adam değildi Tam buraya taşınmadan bir gün önce apartmanıma geldi Öyle vaktiydi içmişti Bana ilişkimizi ilerletmemizi teklif etti Buraya birlikte gelmemiz için yalvardı Böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını söyledim Müthiş bir sahne oldu Onu bin güçlükle evden uzaklaştırabildim Ama tekrar geleceğinden çok korkuyordum Bunun için hemen Londra'dan ayrılmaya karar verdim İşte o gece ölmüş Yani onu o gece öldürdüğünüzü mü söylemek istiyorsunuz Geldiğim zaman onu burada buldum Dehşete düştüm Villanın tam ikimize göre olduğunu söylüyordu Bu sefer ona evden çıkarmaya uğraşmadım Hemen arabama atladım buradan kaçtım Neresi olursa olsun ondan uzaklaşmak istiyordum Tavistok'a kadar adeta uçarak gittim Ee, tabi Onu burada canlı olarak bırakmıştınız değil mi? Sizin ve benim kadar canlıydı Sabah sağlam. Saat kaçtı? Şimdiki gibi on bir vardı Buraya nasıl girmişti? Bilir miyim? Herhalde benim anahtarımı almış olacaktı Çünkü buraya geldiğim zaman çantamda anahtarı bulamadım Peki Peki Madem öldürmemiştiniz neden onu tanıdığınız polisten sakladınız? Dile düşmekten korktum Başıma neler geleceğini düşündüm Benim tanıdığım bir adamın ölüsü benim evimde bulunmuştu Daha doğrusu belki de benim evimde öldürülmüştü Hayatında dinlediğim en akıl almaz en baş belası bir masal Hatta anlattığınız adam bilete de benzemiyor O patırdılı yaşamayı severdi Neden böyle kenarda köşede yaşamayı istesin? Bunun sebebini gayet iyi anlıyorum Genç bir adamın kolay yaşamak için bir takım yollar araması Beni tiksindiriyorsunuz Tedin hayatı sizin gibi kadınlarla doluydu. Söylediklerinizin bir ne bile inanmıyorum. Ben sizin onu kıskandığınız için öldürdüğünüzden eminim. Belki de size yüz vermemişti. Bana yüz vermiyordu da benim evimde ne arıyordu? Bunu da düşündünüz mü? Polise telefon edip onu tanıdığımı söylesem iyi olur Evet aptalca yapılmış bir hatayı düzeltip Hikayeye birinci sayfadan başlamak daha hayırlı yok. yok canım siz bunu yapmaya cesaret edemezsiniz Ama bu işe bir son vermek için başka çözüm yolu yok Böylelikle korkacak bir şeyim olmadığını da ispat etmiş olurum Ya şu mektupları için diyeceksiniz Aranızda neler geçtiği bunlardan gayet iyi anlaşılıyor Aramızda söylediklerimden başka hiçbir şey geçmedi O zayıf hafızanızı biraz harekete getirmek şart oldu Şunu dinleyin bakalım Eh gittim ve tanıştım işte Yani zara attım ve kazandım Kadında her şey var Beni sanatıyla ilgilendirmeyi bile başardı Ama bunlara boş ver Ona yanaştım ya sen ona bak oğlum Bir de bunu dinleyin bu çok tatlı Eh nihayet onu ele geçirdim Ben çok şanslı adamım İşin en heyecanlı tarafı O kendi alemine kapandığı zaman Ben başka kadınlarla buluşmak ve gezmek fırsatını bulacağım Köyde bir yerde yaşamayı tasarlıyoruz Bu tasarladığım işin en önemli bölümü Birlikte yaşamaya başladığımız zaman Sana daha sık yazarım Ama bu çok saçma Biz hiçbir zaman bir arada yaşayamazdık Hem dikkat etsenize Mektuplarda kadınlar da hiç geçmiyor Onun kim olduğunu ima bile etmiyor Beni Steve Bu mektuplarda kimden söz edildiğini tespit etmeden Onları kimseye gösteremezsiniz Zaten kimseye göstermek niyetinde değilim Peki ne yapacaksınız <gülüyor> En doğrusu pratik olmaktır bunun içinde önemli bir sebebim var Paraya ihtiyacım var Size bazı hatıralar satacağım Bu mektupları satacağım Hiç kimse bir şey bilmeyecek Rezalet çıkmayacak Sizin sözünüzle söyleyeyim beni tiksindiriyorsunuz Hani arkadaşınızın Öcünü almak için çalışıyordunuz <gülüyor> Ben de sizi dürüstlük timsali Sanmıştım Peki kaç para istiyorsunuz bunlara Hı, Henüz karar vermiş değilim Bunu Sabahleyi rakkama vururum Bununla beraber isteyeceğim para ne kadar yüksek olursa olsun... ...bunun sizi sarsmayacağını biliyorum. Artık ayağımızı nereye bastığımızı biliyoruz. Çok hareketli bir gece geçirdik. Üstelik bir haftada doğru dürüst uyku uyuyamamıştım. Bu gece rahatça uyuyabileceğim. Sizi ikna edecek hiçbir nokta yok öyle mi? Hayır. Madem onu siz öldürmediniz... ...o halde kimin öldürdüğünü söyleyeyim. Henüz bilmiyorum. Ama mutlaka bulacağım. Şimdiki iyi gecelerimiz Banlur... Yarın sabah kahvaltıda karşınıza çıkarsam... ...rahatsız olmayacağınızı umarım. Malum ya, mektuplar henüz benim elimde. Alo? Alo? Lütfen Treygan 168'i verir misiniz? Bu Mr. Simon'un numarası değil mi? O halde çalmaya devam edin Herhalde daha uyanmamıştır Teşekkür ederim Simon, Simon sen misin? Ah sen miydin Joyce? Günaydın Mr. Palmer Anahtarımı unutmuşum Sizi uykuda uyandırmadığıma sevindim Bir şey mi oldu Mr. Palmer? Renginiz öyle soymuş ki oh, Bir şeyim yok Joyce Sen niye bu kadar erken geldin? İlk geldiğiniz gün mutbakta o gürültüyü eşitmiştiniz ya e, Mutbakta kuvvetli bir esans kokusu vardı Ve bu Mrs. Kolye'nin kullandığı kokuydu Bunu söylemeyi akıl etmemiştim Bu sabaha kadar bunun önemi olabileceğini düşünmemiştim Ancak aklım başıma geldi ve duramadım geldim Joyce söylediğimden kesinlikle emin misin? Evet dün akşam da aynı kokuyu sürmüştü Nezlemin yeniden başlamasına rağmen kokuyu gene de duydum Demek o sabah ben gelmeden önce buraya gelen oydu Neredeyse cinayeti de onun işlediğini iddia edeceğim geliyor Buraya gelip ne yapıyordu dersin? Herhalde aleyhinde kullanılması ihtimali olan bazı şeyleri ortadan kaldırıyordu ah, Bunu hemen onun üstüne yüklememeliyim Ama öyle soğuk kaldı kadın ki Dün de siz çarşıdayken Hı. elinde bir paketle buraya geldi Ne? Stüdyonun kapısına yakın bir yerde duruyordu Kapı açıktı Böylelikle açılan paketin içinden çıkan şeyleri de gördüm Mr. Steve e kırmızı bir süveter getirmişti ha! Kitty mi? Kırmızı bir süveter mi getirmişti? Hatta Mr. Steve'in onu giymesine de yardım etti Ondan sonra öpüştüler ya. ve gülüştüler Düşünün Mrs. Palmer O süveter ölen adamın giydiğinin aynıydı Kitty ya Acaba Kitty bu evin her köşesini biliyor Dün akşam Peter'dan bıktığını da söylemişti Televizyona da çıkıyormuş Belki de mektuplarda sözü edilen kadın kitidir. Mektuplar mı dediniz mi, पुष्पा? Joyce, galiba bana gerçeğin yolunu gösterdin. Erken geldiğine çok sevindim. Hatta hatta tekrar nezle olmana bile sevindim ya, senin. Demek nezle olduğuma sevindiniz. Eh, ne yapalım, öyle olsun. Evet, evet. Gitti, bütün bunları becerebilir. Ah, ah bunu ispat edecek bir delilim olsa. Neden söz ya... ettiğinizi anlayamıyorum, पुष्पा? Ah, anlamadığından eminim. Ama bana büyük bir iyilik ettin, Joyce. Nerede o? Steve! Steve buraya Şimdi sen artık ortadan kaybolacaksın. Kayıp mı olayım? <Gülüyor> Hah, Komiser Hayley'le miskolye geldi İçeri girebilir miyiz Mrs. Palmer? Aa, tabii tabii buyurun Günaydın efendim bu saatte sizi rahatsız ettiğimiz için özür dilerim Mrs. Palmer Ama dün akşam misafirleriniz olduğunu öğrendim Lütfen misafirlerinizden önce kimlerin buradan ayrıldıklarını söyler misiniz bana? Tabii, önce Peter Kolyo çıktı, hmm. sonra Mrs. Kolyo gitti Onu evine Steve götürdü <Gülüyor> Bütün bunlar çok saçma, bunlar hiçbir şeyi ispat etmez Beni mi çatmıştınız Mrs. Palmer? Aa, ne oluyor lütfen devam edin Mrs Palmer Sonra tabi Joyce gitti Simon birkaç dakika daha oturdu Ama bunları neden soruyorsunuz Bay komiser Başımıza bir dert daha çıktı da Evet bu seferde Peter Hı -hı. Oh, Zaten başına bir kaza gelmesinden korkmuştuk O kadar sarhoştu ki Ne, ne olmuş O bunun kaza olmadığını söylüyor Evine giderken uçurumun üstünden aşağı itildiğini iddia ediyor ya. Çok şükür ki aşağıda bir çıkıntının üstüne takılmış Ama tabi müthiş sarsılmış Arkadan kafasına vurulduğunu söylüyor Kimin vurduğunu görmüş mü? Evet benim vurduğumu iddia ediyor Kiti'nin yani karısının aleyhinde mi konuşuyor? Adilik bu benim bir şeyden haberim yok Karısının kullandığı parfümün kokusunu duyduğunu iddia ediyor Ama ben onun bulunduğu yerin yanından bile geçmedim Doğru söylüyorum ...onu evine ben götürdüm ve o yoldan gitmedik. Sizi de suçluyor Taylor. Beni Hı. mi? Neden? Buradan çıktıktan sonra onu görmedim ki. Dün akşam buradan Mr. Peter'la kavga etmişsiniz galiba. Evet, kavgaya benzer bir şeyler geçti. Fakat bu onu itmem için bir neden olmaz ki. Bunları karakolda söylersiniz. Sorgu orada yapılıyor. Hadi gelin Taylor. Ha, bir şey daha var mısınız Palmer. Ee, Kitty'nin Ted Burnham'ı çok yakından tanıdığı anlaşıldı. Kitty... Kedi tanıyor muymuş? Hayır hayır tanımıyordum Demek şu mektuplarda sözü edilen kadın sendin ha Aksini ah pis ay, abi yaşıyor ya. Ona vurmaya hakkınız yok tehdit Hadi gidelim artık Aa, bir, dakika, bir dakika Dün akşam söylediklerim için özür <gülüyor> dilerim Şimdi gerçek oldu gibi ortaya çıktı Zarar yok Steve Herkes yanılabilir Ne çirkin durum ben size bu çiftin sağlam ayakkabı olmadıklarını söylemedim miydi? Henüz bu kadar kesin konuşamayız Joyce. Alo, buyurun. Aa, evet benim bay komiser. Öyle mi? Demek oymuş. Emin değil misiniz? Peki, peki ne yapmamı istiyorsunuz Aha, Evet evet bu kolay Size yardım etmek isterim tabii evet, evet çok kolay Şimdi telefon eder davet ederim Güle güle bay komiser Madam da sizi bekliyordu Hani nerede? E, yukarıda e, Bakın araç sesi var Geldiğinizi duydu herhalde Hoş geldiniz Hoş bulduk. Bana bir emriniz var mı Palmer? Artık eve gideceğim de Biliyorsunuz yarın izin günüm Teşekkür ederim Joyce gidebilirsin Sana iyi tatiller dilerim Teşekkür ederim efendim İyi geceler Beni davet etmekle büyük nezaket gösterdiniz misiniz Palmer Çok teşekkür ederim Sizin yalnız başınıza kalışınıza üzüldüm İnşallah rahatsız etmemişimdir Katiyen çok memnun oldum Bir içki ister misiniz? Evet, fena olmaz Buyurun Teşekkür ederim oh, Gerçekten çok iyi geldi Olanlara ne dersiniz Mrs. Palmer Ne diyeceğimi şaşırdım Peter Biraz önce karakoldan telefon ettiler Stevie serbest bırakmışlar Tahmin etmiştim Dün akşam onun uçurum civarında olduğundan emin değildim Bu yüzden suçlamamı geri aldım Peki ya Kitty Onun hakkındaki iddiam kesindir Kullandığı kokuda aldanmama imkan var mı Gene de buna inanmak çok güç Bir içki daha vereyim mi Çok iyi olur Teşekkür ederim oh, Çok heyecanlandım Bende biraz istemiyor olacak Sevindim buna Sağlığınıza Mrs. Palmer Teşekkür ederim Kitty Burnham hakkında sorguya çekiyorlarmış Sizce onun bu cinayetle ilgisi yok değil mi Peter? Bir şey söyleyemem Yalnız onu tanıdığını çok iyi biliyorum Katie televizyon çalışmaları için Londra'ya gittikçe buluşup görüşüyorlardı Onları takip etmek istemezdim ama bir keresinde kendimi tutamadım peşlerine takıldım İnsan karısına aşık olunca Anlıyorum Burnum'dan önce başkaları da vardı Buna rağmen onu seviyordunuz Evet Dün akşam Taylor'la yaptıklarını görünceye kadar deli gibi seviyordum Ama gene birine asılmaya başladığını görmek Yalnız onun uğruna beni öldürmek isteyecek kadar ileri gideceğini tahmin etmemiştim Önce düşerken ayağım takıldı zannettim Sarhoşları koruyan o tanrısal lütfa minnettarım Gerçekten öyle Kurtulmanız anita bir mucize olmuş Onun Burnum'u tanıdığını öğrenince Taylor da onun aleyhine döndü Sonra da polislere bir takım mektuplar verdi Evet o mektuplardan söz edildiğini işletmiştim Zavallı küçük kiti Onun o kötü huyu yok mu? Ah, ne kadar yakınında yaşasanız Gene de insanları tanıyamıyorsunuz Tek başıma kaldım ama Hiç olmazsa kendimi yemekten kurtuldum Şey Bu evde öldürülen kadını da tanın Peter? Ha tabi Ona işlerinde yardım ederdim Köye inip alışverişini yapardım O da kahve içmeye davet ederdi beni Çok iyi anlaşırdık Ama onun beni candan sevip sevmediğini anlayamamışımdır Gerçi candan olduğunu iddia ederdi Ama o da başkaları gibi benimle alay ederdi. Sizinle alay edildiğini hiç sanmam Mrs. Clayton Benimle çok şakalaşırdı Bu yüzden onun ciddi mi yoksa şaka mı söylediğini anlayamazdım <gülüyor> Bana bir de isim takmıştı Ya e, isim mi takmıştı? <gülüyor> bana dahi derdi e, Tabi şaka olsun diye Size para yardımı yapan o muydu? Hayır para yardımı o öldükten sonra geldi Ama parayı kimin yolladığını söylemediniz Söylemedim mi? E, para yardımı bana genç müzisyenleri koruyan bir kurul tarafından verildi Peter Kitim mecbur kalsaydı adam öldürebilir miydi? Yani o kadar kuvveti var mıdır? Neden olmasın? Adam sarhoşsa, arkası da dönükse. E evet, o, o zaman kolayca vurulabilir. Eline fırsat geçtiğini görünce e herhalde mesela mesela şu demirle vurmuş olabilir. Evet, olabilir. Berin bakayım. Evet. ...belki de bununla vurmuştur. Herhalde cinayet sabah kitinin buraya geldiğini biliyorsunuzdur. O gün Joyce mutfağa girince onun kullandığı kokuyu duymuş. Evet, polise anlatırken duydum. O kokuya dünyanın parası gidiyor. Onun için durmadan kavga ederiz. Ama dün Londra'dan gelirken ona gene o kokudan getirmişsiniz. Her zaman getiririm. Çünkü karımı seviyorum. Karım da o kokuyu seviyor. Mrs. Clarturn sizi... Pedi diye çağırmaz mıydı? Hem acaba... Onun da markası dönüktü Bilmem hiçbir fikrim yok Ben bildiğinizi sanıyorum Cevap vermeyin şuna Ne güzel konuşuyorduk Engel olmayayım Peter Konuşmanızı istemiyorum Onun için de kordonu koparıyorum hani ne yaptınız Siz aptalım birisiniz Peter Yaptığınız bütün işlerde aptalca Ne yapmışım da aptalca olmuş Daha ne yapacaksınız Her şey meydanda Hepsi birbirine öyle güzel bağlanıyor ki o para yardımının Mrs. Clareton'un ölümünden sonra gelişi her şeyi açıkça izah ediyor Ted Burnham'la Kitty anlaşmışlardı Müthiş kıskanmıştınız ya Dün akşam bitirdiğinizi iddia etmenizin nedeni Bunu Kitty'yi ortadan kaldırmak için yaptınız Onu ömrünüzde bir nebzecik bile sevmemiştiniz Sevdim Başka adamlarla aldatılıp küçük düşürülünceye kadar sevdim Ama Burnham kalan sabrımı da silip süpürdü ben de ikisini birden ortadan kaldıracak Bir plan hazırladım Burn'ımı siz öldürdünüz değil Peter Evet Ama neden İkisi de canımı sıkıyordu Onları pencereden gözetledim Gülüyorlardı Herif öyle kendini beğenmiş bir şeydi ki Benimle alay ediyorlardı Benimle alay etmekle aptallık ediyorlardı <gülüyor> Neyse Kitty bir şey işitmiş olacak ki Arka kapıdan bahçeye kaçtı hemen Adamı gözetlemeye devam ettim Uzun süre bekledim Ortalıkta ses seda yoktu Sonra içeri girdim Kim olduğumu söyledim ona Ondan davranışı hakkında ihzat istedim Bana çocukmuşum gibi davrandı Ve beni kovdu Kadınların etrafında dolaşmasından bıktığını söyledi Sonra Sizden söz etti Bunun önemi yok Ben bu sabah polise her şeyi anlattım Yazık ben sırf sizin için susmuştum Artık aramızda Bir anlaşma yapamayacağız Kimseyle hiçbir anlaşma yapmaya niyetim yok Ben de öyle zannediyorum Her neyse Herif bana birlikte gidip Kiti ile konuşmamızı teklif etti Kararı ona bırakmalıymışız Sonra o gülünç kepi başına giyerek içki doldurmak için barın önüne gitti Bana arkasını dönmüştü İşte o zaman Ocağın demir elime aldım Tıpkı şimdiki gibi Kendim bile ne olduğunu anlayamadan vurdum Adam yere yıkıldı Hemen öldü Cesedi neden sürükleyip Dolabın arkasına sakladığımı bilmiyorum Herhalde yaptığım işi Gizleme içgüdüsü olacak Ya da yaptığınızdan fazla Memnun olup ceset bulununca neler olacağını Görmek merakından olacak Çok haktasınız Peter Bu yüzden daha buraya gelir gelmez sizden şüphe etmeye başlamıştım neden o? Geldiğim günü hatırlayın Siz yukarı kattıydınız Aşağı inerken merdivenin dibindeki dolabın arkasında duran cesedi görmemeniz mümkün değildi Belki de onun yerinde durup durmadığını görmek için yukarıyı görmeyi bahane ettiniz Ama bu sizin ilk hatanız oldu Çok zekisiniz Üstün bir zekanız var Bunun için de... Sonra kullandığı kokuyu etrafa saçmıştınız Birinin bundan söz edeceğini umuyordunuz Fakat bunun çok geç farkına varıldı Hı hı hı Say. Ertesi gün o kokuyu serpmek için buraya gelmiştim George sizin evden çıktığınızı duymuştu Ya buranın eski sahibesi Peter Onu neden öldürdünüz Parasını evde saklıyordu Buradan gitmek şansımı Londra'da denemek amacında olduğum için Ondan biraz para istedim vermedi Bana gigololuk teklif etti Paranın yerini biliyordum O akşam parayı ondan habersiz almak için buraya geldim ne yazık ki kadın beni gördü ve hemen telefona sarıldı Başka çıkar yol kalmamıştı Ama buna hiç pişman değilim Öteki için de pişmanlık duymuyorum İkisi de iyi insan değildi Yaşamaya hakları yoktu Hiç kimsenin böyle bir karar vermeye hakkı yoktur Peter Sizinle aynı fikirde değilim Bence cinayetler bir zincirin halkalarına benzerler Bir halka başka bir halkayı izler Önceden haber verdiğim için üzgünüm Ama birinci cinayet ne, ne demek istiyorsunuz Anlayamıyorum Ne yazık ki yapılacak Başka bir şey kalmadı artık Her şeyi öğrendiniz Boşboğazlık etmemeniz için Sizi de öldüreceğim Dedim, Delilik etmeyin Çok sizin buraya geldiğinizi biliyorum Fark etmez Giderken yarın izin günü olduğunu söyledi ya Demek ki yarın buraya kimse gelmeyecek O gelmeden de kimse ölünüzü bulamaz Beni dinleyin Böylelikle kendi kendimize ele vermiş olursunuz Sizi hemen bulacaklarını biliyorsunuz Konuşmanız faydasız Vazgeçemem artık Bu da yaşamak için yapmak zorunda olduğum şeylerden biri ah. haline geldi ah. Kendi hayatım için mücadele etmem lazım Siz derisiniz Hayır Bir yere gidemezsiniz Art Artık bu işi bitirmek zorundayım Öyle mi? Neden? Nedeni ortada Her şeyi biliyorsunuz beni bırakın beni Size söz veriyorum kimseye bir şey söylemeyeceğim Sizi serbest bırakacağım <gülüyor> Ben bir yere gitmeyeceğim ki Ötekilere acımadığım gibi Size de acımayacağım <gülüyor> Ve sizi öldürdüğüme pişman olmayacağım hey, Gel, Cevap vermeyin sakın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse Arka kapıya gitti Buraya geldiği zaman bulacağı şey Siz ne delisiniz Peter Biri olup bir belaya atmayı düşüneceğinize Hayır Artık yapılacak başka şey yok Beni serbest bırakırsanız kimseye bir şey söylemez Günün birinde nasıl olsa söylersiniz Hayır. Sizin vereceğiniz hakka ihtiyacım yok Ben zeki bir adamım Kimse suçlayamaz beni Kimse yakalayamaz Beni bunu kullanmak zorunda bırakmayın Peter <gülüyor> Bana tabanca mı çekiyorsunuz? Ama onu kullanmaya vakit bulamayacaksınız Sevgili misiniz Kullanmak istemiyorum Ama kullanmak zorunda bırakırsanız Öndirin o tabancayı Onun dolu olduğunu sanmıyorum Biraz daha yaklaşırsanız dolu olup olmadığını anlar Yaklaşmayın Kolye <gülüyor> Simon e, Korkma gel. Dur önce heyrek kapıyı açayım Dur. Ha, İşte tamam konserim. Tam Abi. bir suçüstü O demiri bana ver kolye Alın Üstünde parmak izlerimi bulabilirsiniz ama Onu kullandığımı iddia edemezsiniz Orasını sonra düşünürüz kolye